Washdul anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'at fayagbadillah usiikum bintaqo Allah wa taatih. Inna Allaha ma'al al-ladinat taqo wal-ladin wal-ladinhum muhsinun. Qalallahu taala sabbahu wa taala fi kitabih al-kareem aguz bilAllah min al-shaytan ar-rajeem. Wazahzah Rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyathum. Wa ashhadahum أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّ عَنْ هَذَا غَافِلِينَ Allah subhanahu wa ta'ala bizlere gerçek bayramlar nasip eylesin. Allah'ın izniyle konuşmadan önce, hutbemize başlamadan önce Allah subhanahu wa ta'ala gözü yaşlı olan, evlerinde bekleyen yetimlerimiz olsun, esaret altında olan Müslümanlar olsun, çadırdaki bacılarımız olsun veyahut yeryüzünün neresinde olursa olsun gerçek bayramları olmayan Müslümanlara gerçek bayramlar nasip eylesin. Allahumme amin. Okumuş olduğumuz ayette Allah subhanahu wa ta'ala ki kalu bela ayeti diye meşhur bir ayet. Rabbim bize şöyle bir hakikat öğretiyor. Diyor ki, hani senin Rabbin Adem oğlunun sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de daha yaratılmadan önce hepimiz şu cevabı verdik. Bilakis sen bizim Rabbimizsin. Peki ya Rabbi biz bu misakı niye yaptık? أن تقول يوم القيامة "إنا كنا عن هذا غافلين." Kıyamet günü şöyle demiyesiniz diye. Biz bundan gafil idik. Biz bu tevhid hakikatını duymadık. İslam'ın ne olduğunu bilmedik. Bize kimse anlatmadı." demiyesiniz diye Allah Subhanahu ve Teala ya biz bir söz verdik. Allah için soruyorum Müslümanlar. Biz Rabbimize vermiş olduğumuz sözde ne kadar sadık insanlarız? Kendi kendimize soralım. Bakın hepimiz daha yaratılmadan önce Rabbimizin önünde dedik ki ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Allah tarafından bir teklif var. Rabbikum. Bizim tarafımızdan bir kabul var. Kalu bela bilakis Evet sen bizim Rabbimizsin. Bir misak ahdi yaptık. Bakın bu anlaşma da kimle biliyor musunuz? Şu semavatı direksiz bir şekilde yukarı tutan alemlerin Rabbi olan Allah'la biz bir sözleşme yaptık. Ve bundan dolayı dünyaya gönderildik. Dünyaya gelme gayemiz sadece bu. Burada vermiş olduğumuz söze biz sadık mıyız, değil miyiz? Mesele bundan ibaret. Bunun için dünyaya getirildik ve bunun için kainat yaratıldı. Kainat sadece şunun için yaratıldı. Şu sema direksiz bir şekilde yukarıda durması, Rabbimizin tutması şundan dolayı. Rabbimize verdiğimiz sözde sadık mıyız, değil miyiz? Tevhid ahdini yerine getirecek miyiz, değil miyiz? Başka hiçbir şey değil. Bundan dolayı yaratıldık, Subhanallah. Bakın sadıklardan bir tanesi. Tevhid imamımız dediğimiz İbrahim Aleyhisselam bu konuda nasıl davrandı? Bakın teslimiyete bakın. İz qale lahu rabbuhu eslim. Hani onun Rabbi ona demişti ki teslim ol. Ne dedi? Qale li rabbil alamin. Ben âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Bakın bir düşünmek yok. Bir beklemek yok. Acaba dünya menfaatim gidebilir mi? Yok. Acaba ailem bana sırt çevirir mi? Yok. Asla ve kat'a yok. Ney var? Sadece teslimiyet var. Alemde Rabbi olan Allah'ın istemiş olduğu şekilde. Biz de şöyle soralım kendimize. Biz hayatımızın her anında teslim olduk mu olmadık mı? Bakın din sadece tekfir değildir. Evet elhamdülillah dinin temeli budur. Bununla la ilahe illallah'ı yerine getiririz. Müşrikleri tekfir etmekle beraber. Ama din sadece bu mu? Bununla beraber bitti mi? Müşrikleri tekfir ettik, kâfirleri tekfir ettik ki bunu yapmak zorundayız Müslüman olabilmek için. Ama cennete girdik mi? Cennet vizesini kazandık mı Subhanallah Öyle değil kardeşlerim. Bakın biz niye faiz yemiyoruz? Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah bize böyle emretmiş olduğu için. Diyor sizden bundan sonra kim faiz yerse bilsin ki Allah ve Resulüne karşı harp açmıştır. Biz bundan dolayı yemiyoruz. Neden? Alemlerin Rabbi emrettiğinden dolayı biz bunu yemiyoruz. Ve inanın Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu yer miydi? Yemezdi abi. Bummel'u'ndan uzak dururdu. Biz çocuklarımızı okula göndermiyoruz. Neden? Çünkü biz çocuklarımızın putların önünde durmalarına, onları tazim etmelerine razı değiliz. Küfür dolu müfredatlarla eğitilmelerine razı değiliz. Fıtratların bozulmasına razı değiliz. Allah subhanahu ve Taala'dan başka sistemleri, Allah'ın sistemlerinden başka sistemleri sevmelerine razı olmadığımızdan dolayı biz çocuklarımızı o mel'un yerlere göndermiyoruz. Ebubekir kızı Ayşe yollar mıydı? Anhum kızı Esma'yı yollar mıydı? Yollamazdı. Ondan dolayı bizim için de böyle bir şey söz konusu değildir. Biz neden müzik dinlemiyoruz? Bakın en basitinden soruyorum. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah bize yasak kıldığı için. Şeytanın sözleri onun içinde olduğundan dolayı. Ve bunu hayatımızın her yerinde yaşamamız lazım Müslümanlar. Sadece belli başlı insanların bilmiş olduğu meselelere değil. Biz askere de gitmiyoruz. Neden? Çünkü kafirlerin sistemi için bizden bir şey bekleyemezler. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Iman edenler Allah yolunda savaşır. Bundan dolayı. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ fi سَب۪يلِ تَاغُوتِ Kafirler ise tağutun yolunda savaşır. Bizim için Allah'ın dini için ölmekten başka bir alternatif yoktur savaşmak noktasında. Ve bu her Müslüman için böyledir. Khattab'ın oğlu Ömer Ebu Cehil'in sistemi için savaşır mıydı? Hayır mümkün değildir. Biz oy vermiyoruz. Neden oy vermiyoruz? Çünkü biz hakimiyet hakkını daha yeni okumuş olduğumuz ayette daha kalu beladen beni alemlerin Rabbi olan Allah'a verdik. Ondan hariç hiç kimse bizim hayatımıza nasıl giyineceğimizi, nasıl konuşacağımızı, nasıl yatacağımızı, çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi, hanımlarımızla nasıl konuşacağını karar veremezler. İnil hukmu illa lillah dedikten sonra hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır dedikten sonra bizim için böyle bir şey tasavvur bile edilemez. Peki başka bir örnek vereyim. Şimdi abes bir yere geleceğim. Haram olan düğünlere de gidiyor muyuz? Hayır kardeşim. Biz deyus değiliz. Çok affedersiniz. Biz karalarımızı başkalarının önüne çıkaran insanlardan değiliz. Onlar Allah subhanahu ve teala'nın bize vermiş olduğu bir emanettir ve biz namuslarımızı muhafaza ederiz. Bundan dolayı da erkekli kadınlı beraber oturmuyoruz. Neden? Çünkü biz teslim olmuş olan insanlardanız. Allah subhanahu ve teala bizi onlardan eylesin. Biz, hadi oraya geçin, biz atalarımızı tekfir ettik. Neden? Çünkü biz İbrahim Aleyhisselam'dan böyle öğrendik. Allah Subhanahu wa büyük şirkle şirk koşan küfür amelleri olanlara keferne bikum dedik. Keferne bikum ve mimme te'abudune min dunillah. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı inkar ettik. Sizden beri olduk. Sizi tekfir ettik. Düşün kendi sulbünden gelen atanı tekfir ediyorsun. Ama bakın Müslümanlar tekrar ediyorum. İş burada bitmedi. İş burada daha yeni başlıyor. Bu söylemiş olduğumuz şeyler inanın ki basit olan şeyler değildir. Zaten halkı Bizden, bizi halktan ayıran unsurlar bunlar değil mi en büyüklerinden? Ama biz la ilahe illallah dediysek, hakiki bir şekilde Allah'tan başka ibadete hak sahibi olan ilah yok dediysek, hayatımızın her yerinde bunu yaşamamız lazım. Yani kendimize şunu soralım, tamam bunları yaptı, halkın çoğu da bunu yapmadı, iyi güzel, elhamdülillah. Kulluk görevimiz bitti mi? İnanın daha yeni başlıyor. Bakın bazı bedeviler gibi olmayalım. Bazı bedeviler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine geliyor. Ve şöyle diyorlar mereka mengatakan mereka Islam. İslam olduklarını sana minnet ediyorlar Yani başına kalkıyorlar Yani şunu söylüyorlar İslam mengatakan şeref buldu Islam mereka mengatakan mereka ondan sonra Allah mengatakan ve teala ne diyor mengatakan şey mereka Islam. La şeref buldun. Islam mereka mengatakan mereka Islam. Islam mereka mengatakan mereka Islam. Islam mereka mengatakan mereka Islam. Islam mereka mengatakan mereka Islam. Islam mereka mengatakan mereka Islam. Islam mereka mengatakan mereka Islam. Islam mereka mengatakan mereka Islam. Islam mereka mengatakan بَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ Allah subhanahu ve ta'ala sizleri hidayet ettiğinden duruyor. Allah size minnet eder. Yani Allah sana verdi bu tevhid nimetini. Bakın biz hiçbirimiz bir yerde kazıp da bu nimeti bulmadık. Kimse kendisini kandırmasın. Hiçbir şey de bizden değildir. Bakın biz kendimiz hiçbir şey elde etmedik. Eğer bizde olan nimetlerden bazılarını kendimizin elde ettiğini zannediyorsak Allah muhafaza buyursun. Bakın bu karının itikadıdır. Diyor ben kendim yaptım. Hayır. Peygamberler bize nasıl öğretiyor? Felela fadlullah aleykum ve rahmetuhu le kuntum minel hasirin. Allah'ın fazlı ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı siz hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Hiçbir şey bizim kendi ellerimizle kazandıklarımız değildir. Vallahi haza min fadli rabbi. Aynı Yusuf Aleyhisselam dediği gibi. Bu benim Rabbimin faziletindendir. Yani o zaman şunu anlayacağız. Bakın bizim izzetimiz Bizim bütün şerefimiz, gururumuz sadece dinimiz İslam'dadır. Biz İslam'la şeref bulduk. İslam bizle şeref bulmak. Allah Subhanehu ve Teala'nın dini hiçbirimize ihtiyacı yoktur. Bakın o bütün alemlerden müstahni olandır. Eğer bizim bütün şerefimiz İslam dini ise o zaman Müslümanlar şu hakikati kabul etmemiz lazım. Şu içine dalmış olduğumuz dünya var ya artık birazcık sıyrılıp Rabbimize doğru yönelmemizin zamanı gelmiştir. Bakın bu toplumun içinde yaşamamız bize günah olarak yeter. Etkileniyoruz, bakın tükeniyoruz, her sene birazcık daha tükeniyoruz, birazcık daha dinimizden taviz veriyoruz, birazcık daha haramlara dalıyoruz, birazcık daha dinimiz elimizden gidiyor. Bakın Allah subhanahu ve teala'nın hidayeti kendinden alan insanlardan Rabbim bize eylemesin. Ama inanın şunu da söylememiz gerekir, eğer biz bu şekilde devam edersek Allah muhafaza buyursun gerçekten bizim için tehlikeli bir zaman var. Allah subhanahu ve teala bu zilletten bizi kurtulasın. Eğer gerçekten gerçek sadıklardan olmak istiyorsak tövbe edelim kardeşim. Allah subhanahu wa Taala ya da bugün, daha bugün çıkmadan nasuh tövbeyle Rabbimize geri dönelim. Hiçbir zaman mesele geçmiş değildir. İş bitmiş değildir. Neyden dolayı tövbe edelim? Bakın daha yeni söyledim. Müşriklere benzediğimizden dolayı tövbe edelim. Onların yaşamış olduğu refah seviyesi için sabahtan akşama kadar uğraştığımız için tövbe edelim. Ticarete dalıp da ahireti unuttuğumuz için tövbe edelim. Günümüzün 24 saatinin 14-15 saatini belki dünya için harcayıp da Allah'ın dini için haftada sadece bir kere beraber oturup bir saat bir şey yaptığımız için kendimizi bir şey sandığımızdan dolayı tövbe edelim. Bugün öyle bir gün ki Subhanallah'ın normalde bayram olması lazım öyle değil mi? Bakın bazı çocuklar var öpecekleri baba eli yok. Bazı bacalar var yaslanacağı bir omuz yok. Bakın biz burada evimizden çıkıp buraya serbest bir şekilde geldik doğru mu? İnanın bazı Müslümanlar var olmuş olduğu çadırı terk edemiyor. Eğer biz bu hakikatleri görüp de Bunu dünyanın bu düzenini değiştirmek için elimizden geleni yapmıyorsak vayl olsun bize. Yazıklar olsun bize ben açık konuşuyorum. Çünkü bakın hiçbir Müslümanın kalbi bunu kaldırmaz. E peki o zaman ne yapacağız? İlk önce kendimizi düzeltmeye başlayacağız. Her şeyden önce bu gelir. Bakın biz kendi nefsimizde yaşamadığımız bir dini dünyaya hakim kılamayız. Evimizde yaşamadığımız, çocuklarımızla yaşamadığımız bir dini başkasının çocuklarına anlatmamız gerekiyor. Her şey önce kendimizden başlayacak Subhanallah. En önemli meselelerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Şehitlerin bekleyen olan intikamları var. Bakın Allah Subhanahu ve Taala topraklarının bazı yerinde sırf La İlahe illallah en yüksek olsun diye canını veren Müslümanların akıyı bekleyen kanları var. intikamlı almak istiyor. Allah Subhanahu ve Taala bizim ellerimizle nasip eylesin. Ben size şunu sorayım Allah için. Bakın Filistin'deki olayları hepiniz şahit oluyorsunuz. Öyle değil. Allah Subhanahu ve Taala o Yahudilerin belini kırsın. Onlara lanet eylesin. Onların son gününün bizim elimizle gelmemizi biz ister miyiz? Allah subhanehu ve teala için soruyor. İstemez miyiz kardeşlerim? Hepimiz isteriz öyle değil. Eğer bakın biz bunu yapmak istiyorsak, Mehdi geldiğinde aleyhisselam onun ordusunda olmak istiyorsak, bir de sadece olmak da önemli değil. Bakın onun ordusundaki üçte biri kaçacak. Aleyhisselatü vesselam diyor tarihin en büyük münafıkları. Vallahi sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiş. Geldiğinde sağlam olmak istiyorsak şu an sağlam olmamız lazım. Şeytan bize hep kandırmasın. Şöyle olursa ben şöyle yapacağım. Şöyle olursa ben böyle yapacağım. Hayır öyle değildir. Sen şu an İslam için bir şey yapmıyorsan yarın öbür gün de bir şey yapamayacaksın kardeş. Hiç kendini kandırma. Bakın Allah Subhanahu ve Teala'ya verdiğimiz sözü tazeleyelim. Neden biliyor musunuz? Çünkü bazı insanlara Allah Subhanahu ve Teala tevhid sözünden daha başka bir söz nasip ediyor. Şu ayeti iyi dinleyin. Minel mukminin rijal Müminlerden öyle yiğitler vardır ki sadakuma ahadullah aleyh Allah'a vermiş oldukları sözde sadık kaldılar. Ne demek bu? Feminhum men qada nahbehu. Bazıları sözünü yerine getirdi. Ne demek? Şehit oldular. Tevhid nimetiyle bırakmadılar. Bunun üzerine daha fazla çalıştılar ve Allah subhanahu wa taala vermiş oldukları sözden dolayı subhanallah neaptlarahi adanı yerine getirdiler ahi. Şehit oldular. Ve yang menantir, dan beberapa daripada mereka tidak berani. Syahidul maa Allah Subhanahu wa Taala, kavuşmayı bekliyor. Rabbim bizi bunlardan eylesin. Ayetin sonu muhteşem Subhanallah. Ve tidak ada perubahan, Onlar hiçbir zaman sözlerini değiştirmediler. Bakın biz de hayatımızda sözümüzü değiştirmeyelim. Allah Subhanahu wa Taala vermiş olduğumuz söz bizim için en büyük şey olsun. Perkataan bizi değiştirsin. Oturmamızı. Kalkmamızı, konuşmamızı, yememizi, içmemizi, ailemizi, her şeyi bize deştirsin. Yani Allah için dünya hayatına çok fazla değer vermeyelim. Allah için söylüyorum çünkü Müslümanlar biz açık konuşmamız lazım. Eğer birbirimize hakkı tavsiye etmeyeceksek, nasihat etmeyeceksek hiç burada durmanın da bir anlamı yok. Gerçekten her sene birazcık daha tükeniyoruz. Bakın Allah'ın dinine yardım etmek, Allah'ın dini için bir şeyler yapmak ayrıcalık değildir. Asıldır. Biz bunu yapmak zorundayız. Neden? Çünkü daha yeni söylendiğimiz gibi biz bu dinle şeref bulduk. Bu ayrıcalık değildir. Olması lazım. Peki Allah katında değerimizi ölçmek ister miyiz? Yani benim Allah katında ne kadar değerim var? Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emmi hakimin rivayet etmiş olduğu bir hadise şöyle söylüyor. Eğer Allah katındaki değerinin ne olduğunu bilmek istiyorsan, merak ediyorsan, kendi hayatında Allah'ın ne kadar yer edindiğine bakmalısın. Böyle ölçebiliriz. Eğer bizim günümüzün dediğim gibi 15 saate 16 saate dünyaya gidiyorsa, Ama Allah'ın dini için hiçbir şey yoksa biz acaba Rabbimize ne kadar değer veriyoruz? Acaba vermiş olduğumuz sözde ne kadar sadığız? Hepimiz kendimize sorması gerekir. Yani sadece haftada bir kere bir yerde oturup bir ders yapıp hocayı dinlemekle yani böyle Müslüman olduğumuzu, çok kaliteli Müslüman olduğumuzu zannediyorsak daha çok işimiz var. Allah Subhanahu ve Teala bizleri ıslah etsin. İslam'ın bazı insanları değiştirdiğini size bir kişi üzerinden söyleyeyim. Allah'ınız dile bize misafir olsun. Radiyallahu anhu. Aleyhisselatü Vesselam bir gün şöyle söylüyor. İmam Tirmizi hadisi rivayet ediyor. Aziz ve celil olan Allah bana dört kişiyi sevmemi emretti ve onları da kendisinin sevdiğini bildirdi. Bakın dört kişi var Allah subhanahu ve teala peygambere emrediyor. Onları sev diyor ve ben de onları seviyorum. Subhanallah. Allah subhanahu ve teala sevdikleri. Onlar sonra sahabe soruyor. Ya Resulallah onların ismini bize söyler misin? Onlar kimdir? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlar Ali'dir. Bir Ali radiyallahu anhu. İkincisi Ebu Zer. Üçüncüsü Miktad. Dördüncüsü Selman radiyallahu anhum ecma'in. Biz Allah nasip ederse bugün Miktad radiyallahu anhu hakkında konuşalım. Bakın Miktad'in radiyallahu anhu lakabı nedir? Ferisu Resulillah. Resulullah'ın atlısıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü Allah'ın dini için o ata bindikten sonra bir daha inmedi. Sözüne sadık kaldı. Hiçbir zaman durmadı. Allah subhanahu ve teala onu izzetlendirdi. Ve düşünün daha dünyadayken Resulullah aleyhisselatü vesselamın onu sevmesi lazım. Ve Allah da onu sevdiğini haber veriyor. Bakın Miktat radıyallahu anhu Bedir savaşında diyorlar üç tane sahabe vardı. Atı olan onlardan bir tanesi Miktat radiyallahu anhu'ydu. O attan inmedi subhanallah. Hatta şöyle rivayetleri var. 7. Müslüman olan sahabe. Yani ilklerden Allah'ın izniyle. İlklerden bir tanesi. Hiçbir zaman durmadı. Bakın nasıl işkence ediyorlar biliyor musunuz? Mekke'de ateşten yelek üstüne giydiriyorlar. Dininden dönsün diye dönüyor mu? Hayır. Vallahi Allah subhanahu ve teala vermiş olduğu sözden dönmüyor. Hatta işkenceler öyle bir hale geliyor ki Habeşistan'ı hicret eden sahabelerden de bir tanesidir kendisi. anhu. Bir de durumu o kadar yani kötü maddi açıdan söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sonra hicret yapıyor. Bakın hicret yapacak durumu bile yok. Ne yapıyor biliyor musunuz? Müşriklerin şöyle bir kervanı var. Oraya gidiyor. Belirli bir yere kadar. Ondan sonra Müslümanlar da bu kervanı vuruyorlar. Oradan Müslümanlara katılıyor. Bak müşriklerin arasında Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına hicret ediyor. Şu başka durumu yok. Ama durumu olmaması onu geri tutuyor mu? Hayır. Vallahi hayır. Bakın kendisi de ashabu ı suffa'dandır. Aleyhissalatü vesselamın özel talebelerindendir. Ama ya kimseye el açmamak için gidiyor bir de kendisi çalışıyor geceleri. Müslümanlara yük olmamak için subhanallah. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın ilk beyaz sancak vermiş olduğu sahabelerden bir tanesi. Miktat radıyallahu anhu Bedir kahramanlarındandır. Bedir'de büyük bir rol oynamıştır. Miqdad neyle meşhur biliyorsunuz öyle değil. Aklınıza geliyor mu? Yahudilerin şöyle bir sözü var. Galu dediler ki ya Musa ey Musa İnna lan nedkhulaha abadan madamu fiha. O konum orda olduğu sürece biz asla oraya gitmeyeceğiz. Ki Musaaleyhisselam onlara önce emretmiş bakın oraya girin. Diyor ki hayır biz asla oraya girmeyeceğiz. Fezhab anta ve rabbuka faqatila. Estağfirullah ve töb ile. Diyor ki sen ve Rabbin git savaş. Kime söylüyorlar? Allah'ın peygamberine söylüyorlar aleyh. İnneha huna qaidun. Biz burada oturanlardan olacağız. Bakın Resulullah Aleyhissalatu vesselam Bedir için istişare yaptığında sahabelere soruyor. Bakın orada Miktat radiyallahu anhu'nun bir sözü var. Allah için burayı dinleyin. Diyor ki ya Resulallah Allah sana ne emrettiyse sen onu yap. Vallahi biz senin sağında olacağız, senin solunda olacağız, senin önünde olacağız ve senin arkanda olacağız. Biz sana beni İsrail'in Musa'ya dediği gibi asla söylemeyeceğiz. Ne demişlerdi? Fezheb ente ve rabbuk haşa ve kella sen ve Rabbin git kaçatlı sis savaşın inna henaqaidun biz burada oturanlardan olacağız diyorlar biz asla sana böyle demeyeceğiz bizim sözümüz diyor şöyle olacak ya Resulullah bakın söz diyoruz ya sözünde sadık diyor bizim sözümüz şöyle olacak ya Resulullah sen git biz de senin arkandan gidelim ya Resulullah sen yürü biz de senin arkandan yürüyelim bakın sözünü veren adam böyle olur Allah subhanahu wa taala bizi de onlardan eylesin Abdullah ibn Mesud biliyorsunuz ümmetin alimlerinin fakihlerinden en büyüğüdür radiyallahu anhu yor vallahi ben o kadar çok isterdim ki miqtadın söylemiş olduğunu ben Resulullah'a söylemiş olayım. Yani ne demektir kardeşim fırsat geldiğinde Allah'ın dinine yardım edeceksin. Ertelemeyeceksin. Çok fazla beklemeyeceksin. Allah Subhanahu ve ta'ala bizi sözlerine sadık olanlardan eylesin. Rabbim önce bana sonra size şahadet nasip eylesin. Allahumma amin. Ela inna ahsana'l-kalam wa ablagh an-nizam kalamu'llahi'l-Malikil-Azizil-Alim. Kima qala Allahu tebaraka ve teala fi'l-kalam ve iza quri'a'l-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.